sallallahu aleyhi ve sellem ve şarral umuri muhtefatuhâ ve kulle muhtefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnar ve evet muhterem kardeşlerim Selamünaleyküm. aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun geceniz mübarek olsun Rabbim hepimize hayırlar versin Şimdi biliyorsunuz iki sohbettir çocukların eğitimiyle alakalı meselemize girmiştik, devam ediyorduk. Bu da inşallah silsilemizin üçüncü dersi. Şimdi öncelikle daha önceki dersimizde bir çocuğun eğitimi ne zaman başlar sorusuna cevap aramıştık. Ve bunun en doğru cevabı da nedir? Salih bir Eşle ne yapar? Çocuk eğitimi başlar. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki muhakkak ki bir erkek bir kadını ne yapar? Dört şey için nikahlanır. Onunla dört sebepten dolayı evlenir. Birincisi nedir? Malı için. İkincisi güzelliği için. Üçüncüsü nesebi soyu için. Dördüncüsü de nedir? Dini için. Ve ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Sizler dini için bir kadınla yani dini sebebiyle evlenin ki ne yapın? Hayrı elde edesiniz. Yani sizler gerçekten o evliliğinizle yaptığınız o evlilikle hayır mı murat ediyorsunuz? Ne yapacaksınız? Karşınızdaki bayanın ve aynı zamanda erkeğin ne olması gerekir? Din sahibi olması o yüzden bir erkek evleneceği zaman arayacağı arayacağı en büyük şey ne olacak? Netken kadının dini olacak. Kadının dini güzel olacak. Peki bununla beraber güzel olması veya malının olması veya soyunun olması yani kaliteli bir soydan gelmesi, bilinen bir soydan, meşhur olan bu soydan gelmesinde bir sakınca var mı? gene bununla nedir? Herhangi bir sakınca yok. Ama birinci etken neden ne olacak? Dini olacak. Bu bir evlilikte uyulması gereken ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın açıkladığı nedir? En büyük reçete. Şimdi toplumda nedir? Bir yanılgı var. Şimdi bir bayan, bir erkek bir bayanı görüyor, seviyor, hoşlanıyor ama bayanın dinle alakalı herhangi gibi bir uzaktan yakından alakası yok. Erkek diyor ki ben bununla evlenirim ve ileride inşallah bu dini kabul eder işte kapanır dinini yaşar gibi bir ne yapıyor düşünceye sahip oluyor. Halbuki bilmiyor ki hidayet nedir? Allah azze ve celle'nin elindedir. Bir müddet sonra evlilik ilerliyor, çoluk çocuk dünyaya geliyor ama kadın dinle alakalı herhangi bir adım ne yapmıyor? Atmıyor. Çünkü hidayeti veren nedir? Ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Bu da bir Müslüman erkeğin yaptığı, evlilikte yaptığı en büyük hatalarda nedir? Bir tanesidir. Sonunda e, kadının dinle alakalı herhangi bir çaba gayret içerisine girmeyince veya hidayet Allah'ın elinde, Allah'ın hidayeti ona Ulaşmayınca ne oluyor? O evlilikte maalesef hüsranla sonuçlanıyor. O yüzden bir insanın hayır elde edebilmesi için öncelikle ne yapması gerekir? Dini güzel bir bayanla bayanı tercih etmesi gerekir. O yüzden hani derler ya kadın insanı vezir de eder, rezil de eder. O yüzden bir erkeğin, Müslüman erkeğin öncelikle... Buna dikkat etmesi gerekir. Şimdi <gülüyor> çocuk doğduğu zaman şeran dinimize göre, kitap ve sünnete göre ne yapılması gerekir? Şimdi öncelikle şu, çok iyi bilinmeli ki çocuk Allah Azze ve bizlere verdiği en büyük nimetlerden, en büyük rızıklardan bir tanesi. Şimdi bu Allah Azze ve Celle size verdiği çocuk ne olabilir? Kız da olabilir. Erkek de olabilir. O yüzden ne diyor Allah Azze ve Celle? <gülüyor> Allah dilediğine kız çocukları dilediğine de ne yapar? Erkek çocukları bahşeder. Yahut onları hem erkek ve hem de kız çocukları olmak üzere ne yapar? Çift olarak verir. Dilediğini de kısır kılar diyor Allah Azze ve Celle. O her şeyi bilendir her şeye gücü yeterdir. Şimdi cahiliye dönemine baktığınız zaman gerçekten yani peygamber aleyhissalatu vesselamın geldiği topluluk neydi? Onlardan bir tanesinin kız çocuğu olduğu zaman ne yapardı? Yüzü simsiyah olurdu. Acaba o çocuğu kendi elinde tutup yetiştirecek mi? Yoksa götürüp diri diri toprağı mı gömecek? Ve gerçekten içlerinde bulunduğu bu içler acısı, bu iğrenç durumdan ne zamanki İslam geldi ve kadına İslam'daki değeri verdi ve ileride gelecek inşallah hadisi şeriflerle kız çocuğu yetiştirmenin faziletiyle alakalı ne yaptı? Sözler bildirerek onların değerini yükseltmiştir. Şimdi bilemezsiniz hayır kimdedir? Yani öyle ki Kız çocukları meydana gelir, erkek çocukları olur ama kız çocuğu sizin için o erkek çocuktan ne olabilir? Çok daha hayırlı olabilir. Diyor ki Allah Azze ve Celle, babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olacağını sizler bilemezsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine duyuluyor ki Allah Azze ve Celle, Asa en tuhibbu şeyen bu huva Umulur ki sizler bir şeyi seversiniz. O şey sizin hoşunuza gider ama nedir? O şey sizin için hayırlı değildir, şerdir. Wallahu ya'lamu entum la ta'lamun. Allah bilir sizler ise bilemezsiniz. Hayır nerededir bilemezsiniz. Sizin hayır gördüğünüz, hayır zannettiğiniz şeyde ne olabilir? Şer olabilir. Şer gördüğünüz şeyde de muhakkak ne olabilir? Allah Azze ve Celle Onda bir hayrı murad etmiş olabilir, Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor Allah Azze ve Celle Bakaran Suresi 216. ayet-i kerimesinde. Şimdi nitekim nice kız çocuğu hem dünya hem de ahirette anne ve babasının ve yakınlarının mutluluğuna neden olurken, nice erkek çocukları da maalesef Allah korusun onların bedbağlığına, mutsuzluğuna Ne olabiliyor? neden olabiliyor. Mesela dürüstlüğün sembeli, sembolü olan Meryem Aleyhisselam ve yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın kızı Fatıma Radiyallahu anha Allah onlardan razı, razı olsun ki biliyorsunuz Meryem Aleyhisselam Allah'ın selamı onun üzerine ne olsun ne yaptı? Salihlerden bir peygamber dünyaya getirdi. Yine Peygamber Ali'nin Aleyhissalatu vesselam'ın kızı Fatıma da Cennet ehli olan, cennet ehli gençlerin efendisi olan Hasan ve Hüseyin'in yaptığı dünyaya getirdi. Şimdi acaba baktığımız zaman bir Fatıma radıyallahu anha, bir Meryem aleyhisselam ile Nuh aleyhisselam'ın kafir olarak ölen, kafir olan, kafirlikte ısrar eden o, o erkek evladı gibi erkek çocuğu gibi bu ikisi, bunlar birbirine karşılaştırılabilir mi? Mümkün değil. Şüphesiz Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kızı Nuh Aleyhisselamın oğlu gibi dünyadan dünya kadar erkekler nedir? Şüphesiz çok daha hayırlıdır. Nitekim dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kızı Fatıma radıyallahu anha cennet ehli kadınlarının efendilerinden nedir? Bir tanesidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın de buyurduğu gibi. Meryem Aleyhisselam da nedir? Dürüslüğün sembolü bir kadındır. O halde bu ikisinden biriyle Nuh Aleyhisselam'ın oğlu arasında mukayyesi nedir? Kesinlikle ve kesinlikle e kıyaslanamaz. İşte yaşaması halinde ki hatırlayacaksınız Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssasını azgınlık ve küfürle Ana babasını perişan edecek olan bir erkek çocuğu hakkında ne diyor? Wa ammal gulamu onun anne ve babası, yani o erkek çocuğun erkek çocuğa gelince diyor. Onun anne ve babası neydi? Mümin kimselerde o çocuk. Bu nedenle çocuğun Onları azgınlık ve küfür nedeniyle perişan etmesinden kaygılandık buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki biliyorsunuz Musa'nın kıssasında Hızır'la Hızır olan kıssasını ne yapıyor? Musa Aleyhisselam o çocuğun kafasını kopar veriyor. Hızır Aleyhisselam o çocuğun kafasını ne yapıyor? Kopar veriyor. Zaten Musa Aleyhisselam da sabredemeyip onu ne yapıyor? Neden böyle yaptın diye kınıyor. Neden? Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi... Çünkü onun anne ve babası neydi? Müminli, salih kimselerdi. O yüzden o çocuğun azgınlık ve küfürleri sebebiyle o anne ve babasını perişan etmesinden korktuğu için ne yaptık diyor. İşte o çocuğu ne yapıyor Hızır aleyhisselam? Orada Allah'ın emriyle ne yapıyor? Öldürüyor. Şimdi Bukhari ve Müslim'de Ayşe anamızdan gelen, radıyallahu anhadan gelen rivayette diyor ki Beraberinde diyor iki kız çocuğu bulunan bir kadın yanıma gelip benden bir şeyler istedi. Yiyecek istedi diyor. Ben de yanında bir tek hurmadan başka bir şey bulamadı diyor. Ben de o hurmayı kendisine verdim. Kadın onu alıp iki kızı arasında ne yaptı? Paylaştırdı ve o kadın ondan da bir şey yemedi diyor. Sonra kızlarıyla birlikte kalkıp gitti. Ardından... Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam yanıma geldi ve kendisine kadının hikayesini anlattım. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Men butiliye min el-bela bi şey'in fa ahsana ilehunna kuna sitran lehu min nar Her kim diyor. kız çocuklarından ötürü zorlu e, bir zorlukla sınanır. Daha sonra da Onlara iyilik de bulunursa onlar kendisi için ateşe karşı bir sütre bir engel olur buyurdu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine Müslim'de Ayşe Hanımızdan gelen rivayette diyor ki yoksul bir kadın diyor taşımakta olduğu iki kız çocuğuyla birlikte bana geldi diyor Ayşe anamız. Kendisine üç tane hurma verdim diyor. O da tuttu birine bir çocuğuna. Bir hurmayı bir çocuğuna, üçüncü hurmayı da kendisine ayırdı diyor. Daha sonra çocuklar ellerindeki hurmayı yediler ve annelerinin elindeki hurmaya baktılar diyor. Annesi de onlara dayanamadı, aç olduğu halde o elindeki hurmayı da yarıya bölerek birini yarısını bir çocuğuna, diğer yarısını da diğer çocuğuna verdi diyor, kızları arasında paylaştırdı. Onun bu hareketi diyor Ayşe benim çok hoşuma gitti ve yaptığını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim diyor. Bunun üzerine dedi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam inna Allah'ı evcebe leha bihel cenne ev e'taka biha minen nar Muhakkak ki Allah Azze ve Celle bundan dolayı o kadını cenneti vacip kıldı diyor. Ya da onun bu iş sebebiyle yaptığı bu fiil sebebiyle ne yaptı? Onu cehennemden azat etmiştir buyurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine buyurur ki aleyhissalatu vesselam sahih muslimde Enes i̇bn Malik radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği hadiste men ale cariyeteyni hatta yebluğa ca'a yevmel qiyameti ana ve huve kehake her kim kız çocukları ergenlik çağına gelinceye kadar iki kız çocuğuna bakımlarını, nafakalarını terbiye ve yetiştirmelerini üzerine alır. Kıyamet alırsa kıyamet günü ben ve o kimse şu parmaklar gibi yan yana oluruz dedi ve iki parmağını yan yana getirdi buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Şimdi kız çocukları dünyaya getirmek Allah'a karşı itaate Yaratılanlara karşı da nedir? Alçak gönüllülüğe vesile olur. Ve kişi kıyamet günü biraz önceki hadislerde geçtiği gibi nedir? Dereceleri yükselmiş olur. Ama bunun aksini düşündüğünüz zaman, yani erkek çocuklarını düşündüğünüz zaman, erkek çocuklarını dünyaya getirmek, hem yaratılanlara hem de yaratıcı Allah Azze ve Celle'ye karşı bir ne vardır? Bir kibir bir böbürlenme, bir büyüklük taslamaya ne yapabiliyor? Yol açabiliyor. Ve bu nedenle dolayı Allah korusun o kişi ne yapabiliyor? cehenneme boylam, Cehennemi boylamış olabiliyor. Ve ne kötü bir gidiş yeridir diyor Allah Hazreti Celle orası. Şimdi o yüzden cahiliye dönemindeki o kibirlenen, o büyüklenen insanlara baktığınız zaman kendilerine mal ve erkek çocuklarının çokça verilmesiyle ne yapıyorlardı? Böbürleniyorlardı, kibirleniyorlardı. Şimdi bir de peygamberlere baktığımız zaman Allah Azze ve Celle onlardan bizlere kız haber verirken, kimilerinin kız çocuklarından hiç bahsetmemiş, kimileri de sadece erkek çocuk verildiğini kendilerine ne yapıyor? Haber veriyor. Mesela Lut aleyhisselamın erkek çocuğundan ne yapmıyor Allah hazretlerinin hiç bahsetmiyor. Ne buyuruyor? Ya kavmi ha ulai banati hun atahru lekum. Ey kavim işte bunlar benim kızlarım evlenecekseniz işte gidin onlarla evlenin. Onlar sizin için daha nedir? Temizdir buyuruyor. Kut suresi 78. ayeti kerimesinde. Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a baktığımız zaman onun erkek çocukları da ne yapıyor? Daha küçük yaşta erkek çocukların hepsi ne yapıyor? Vefat ediyor ve büyüyünceye kadar da ne yapıyor? Sadece kız çocukları yaşıyor. Şimdi <Gülüyor> Yahya Aleyhisselam'dan bahsederken bu Seyyiden hasuran ve nebiyen min'salihin. İffetli efendi iffetli ve salihlerden bir peygamber idi. Yani bazılarından da ne yapmıyor? Allah, razı, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de hiçbir çocuktan bahsetmiyor. Şimdi biliyorsunuz meşhur bir olay var. İnsanlık tarihinde beşikte konuşan üç tane bebek var. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Ne yapıyor? Bunları bize haber veriyor. Bukhari ve Müslim'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği hadiste Allah Resulü diyor ki sadece 3 kişi yani insanlık tarihinde 3 kişi konuşmuştur. Yani beşikteyken kundaktayken bir çocuk diyor haber veriyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam emmekteyken annesini emerken diyor yanlarından böyle çok güçlü güzel, yapılı, yakışıklı bir ve ata binmiş bir adam geçti diyor. Ve çocuğun annesi dedi ki Allah'ım oğlum bunun gibi yap. Bunun üzerine çocuk hemen emmeyi bırakıyor ve diyor ki Allah'ım beni onun gibi yapma. Sonra tekrar bu sözü söyledikten sonra ne yapıyor? Annesini emmeye devam ediyor. Ve bunu söylerken Ebu Hureyra radiyallahu anh'ı diyor ki ben hala bu hadisi anladırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elini diyor parmağını ağzına getirmiş emişini hala görür gibiyim diyor. Çünkü Allah Resulü haber veriyor. Daha sonra diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü bir kadının yanından geçen bazı kimseler yanından bir kadın geçiyor. Ve bazı kimseler de onu ne yapıyor? Dövüyorlardı diyor. İşte sen zina yaptın, sen hırsızlık ettin diye o kadını dövüyorlardı diyor. Ve kadın ise her defasında Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil diyordu. Bunun üzerine aynı çocuğun annesi, çocuğunu emziren anne dedi ki, Allah'ım beni, çocuğumu onun gibi yapma dedi. Bunun üzerine çocuk tekrar, Annesinden, memesinden ayrıldı ve Allah'ım beni onun gibi yap dedi. Bu esnada annesi tekrar söz alarak dedi ki, vay başıma gelenler, güzel yapılı, işte iri cüsseli, ata binmiş, zengin, güçlü birisi geçti. Ben dedim ki Allah'ım benim çocuğumu oğlumu onun gibi yap, sen ise Allah'ım beni onun gibi yapma dedi. Daha sonra dövülen, zina yaptığın, hırsızlık yaptın diyerek dövülerek bir kadın geçirildi. Allah'ım benim oğlumu bunun gibi yapma dedim. Sen Allah'ım beni onun gibi yap dedi. Diyor ki çocuk, o beşikteki çocuk o adam despot bir adamdı, zalim bir adamdı diyor. Herkese zulmederdi. O yüzden ben dedim ki Allah'ım sakın beni onun gibi yapma. Ve ikinci yani zina ve hırsızlık yaptın diyerek dövülen kadın ise nedir? Hırsızlık yapmamıştı. Namuslu bir kadındı ve ben de dedim ki Allah'ım beni onun gibi yap. Yani beni de onun gibi günah ve masiyetten beri kıl diye Allah Azze ve Celle'ye duada bulundu. Şimdi demek ki aynı zamanda senden daha iyi durumda olanlara değil nedir? daha kötü olan durumlarda, daha kötü durumda olan kimseye ne yapmak gerekiyor? Bakmak gerekiyor. Şimdi diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biriniz diyor, mal ve yaratılış bakımından, kendisinden daha üstün olana baktığı zaman, kendisinden daha düşük durumda olan kimseye de baksın diyor. Diğer bir rivayette diyor ki, sizden üstün olanlara değil, ne yapın? Sizden daha aşağıda olan kimselere bakın. Bu Allah'ın nimetini küçümsememeniz, küçümsememeniz açısından çok daha hayırlıdır, daha uygundur buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi zira şayet sana bir kız çocuğu verilmişse bir diğerine erkek ya da kız çocuk ne yapmamış olabilir? Kesinlikle verilmemiş olabilir. Şayet sana vücudu düzgün ve sağlıklı bir kız çocuğu verilmişse bir başkasına vücutça sakat ve doktorlara çare aramaktan bir tat düşmüş bir erkek çocuğu ne yapabilir? Veya kız çocuğu verilmiş olabilir. Ne kim? Süleyman aleyhisselam neydi? Gerçekten Allah azze ve celle ona bu dünyada verilmemiş bir ne yaptı? Hükümdanlık verdi. Öyle ki cinler şeytanlar sert esen veya hafif esen bütün rüzgarlar ne yapılmıştı Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verilmişti. Ve kuşlarla ne yapıyordu? Kuşlar da onun emrine verilmişti. Hatırlayacaksınız yine Hudut kuşuyla Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını. Bütün bu mülkiyete rağmen diyor ki bir gün Süleyman Aleyhisselam 90 tane hanımını diyor dolanacağım, bu gece hepsiyle e, birlikte olacağım ve Allah Azze ve Celle onlardan hepsi birer tane erkek çocuk doğuracak ve hepsi de atlarıyla gidip Allah yolunda cihad edecekler. Veziri diyor ki inşallah de ama Süleyman Aleyhisselam ne yapmıyor? İnşallah demiyor. Sonra Süleyman Aleyhisselam 90 hanımını da dolaşıyor. Sadece bir tanesi hamile kalıyor ve o da ne yapıyor? Yarım bir çocuk meydana getiriyor. Subhanallah. Bakın ki, Allah Azze ve Celle'nin kendisinden başka hiç kimseye mülk vermediği kadar mülk verdiği Süleyman Aleyhisselam'ı bile inşallah demediği için Allah Azze ve Celle de ona ne yapıyor? Yarım şeklinde bir, yani sakat bir çocuk veriyor. Bir de ne kadar erkek evladınız veya kız çocuğunuz olursa olsun hiçbir zaman unutmamak gerekir ki dünya fanidir ve bütün nimetler nedir? Kesinlikle geçicidir. Şimdi ve kız çocuğu verildiği zaman maalesef birçok yerde, köy yerinde hala bu mevcut. Nedir? Eski cahiliye yani ta Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın gündeminde gelen nedir? Cahillik hala ne yapıyor? Devam ediyor. Allah azze ve celle Nahl suresi 58 ve 59. ayet-i kerimede o cahilleri bakınız nasıl anlatıyor. Ve iza busşira ahaduhum bil unsa. Onlardan birisinin bir kız çocuğu olduğu zaman bir kız çocuğu ile müjdelendiği zaman vallahucu muswaddan ve hu kadim. Ne yapıyor? Öfkeli halde yüzü simsiyah olur diyor. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden saklanırken bu rezalete katlanarak onu yanında mı tutar yoksa toprağı mı gömer diye düşünmektedir. Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar da kötüdür. Ömer radıyallahu anh'u diyor ki ben cahiliye döneminde İki şeyi hatırladığım zaman birinde güler diğerinde ağlarım diyor radıyallahu anh biz diyor cahiliye döneminde bir kız çocuğumuz dünyaya geldiği zaman genellikle alır onu ne yapardık biri biri kuklağa gömerdik diyor bir gün ben de çocuğumu aldım gömmek üzere gittim ve o topraktan yüzüme geldiği zaman çocuk benim yüzümü sildi diyor ve bu şey oldu hatırladığım zaman her zaman ağlarım diyor Ömer radıyallahu anh. Bir şey de gülerim ki diyor. Bizler bir yolculuğa çıkacağımız zaman kendi ellerimizle helvadan putçuklar yapar ve konakladığımız yerde ne yapardık? Onlara tapardık diyor. Ve ne zaman yolculuk esnasında karnımız açtığı zaman da ne yapardık? O ellerimizle yaptığımız helvacıklardan yap helvadan yaptığımız putçukları da oturur gelirdik. Ve bu kıssayı hatırladığım zaman da gülerim diyor Hz. E, Ömer radıyallahu anh. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin gerçekten lütufta bulunduğu çocuk ister erkek olsun ister kız olsun nedir e, güzel bir şekilde karşılamak ve geçen hadislerde buyurduğu gibi onun terbiyesiyle, İslam üzere terbiyesiyle, İslam üzere geliştirilmesiyle ne yapmamız gerekir? Uğraşmamız gerekir. Özellikle bu hadis günümüzde gerçekten büyük bir ihtiyaç ne yapmıştır? Arz etmiştir. Maalesef çocuklarımıza, özellikle kız çocuklarımıza gereken ehemmiyeti, gereken terbiyeyi veremememiz nedir? Bugünümüzde Özellikle kendini çok açık bir şekilde maalesef göstermektedir. Allah Azze ve Celle bizleri ve çocuklarımıza hidayet etsin, doğru yolu göstersin ve ayaklarımızı o doğru yoldan saptırmasın. Şimdi yeni doğan çocuğun neyi vardır? Doğa ile korunması vardır. Nitekim İmran'ın hanımı Meryem Aleyhisselam'ı doğurduğunda diyor ki, ya Rabbi ben ne yaptım? Bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Oysa Allah onun ne dünyaya getirdiğini ne yapmaktadır? Çok iyi bilmektedir. Erkek ise kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve neslini kovulmuş şeytandan sana sığındırırım diye ne yapıyor? Duada bulunuyor. O yüzden bu dua yani muayidha ke ve min eşşeytanir şeklinde doğan koca dua etmek nedir? sünnet terdir kardeşler. Şimdi bir de halk arasında ne vardır? göz değmesi dediğimiz nazar dediğimiz bir olay vardır ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam el aynu hakkun buyurmuştur. Yani nedir? göz değmesi haktır buyurmuştur. O yüzden, o yüzden ne olabilir? O Bu bağlamda çocuk e, hasetçilerden birinin ne yapabilir? Gözüne gelebilir. Yani ona nazar edebilir. E, göz değmesi meydana getirebilir Ki bunun e, şifası ne bir doktorda ne bir tabiptedir. E, bunun şifası kesinlikle Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın öğrettiği belli türlü e, dualardan başka hiçbir nedir? şifası yoktur. Bir kim halk arasında denildiğin gibi göz değmesi öküzü tencereye ve insanı ne yapar? Mezara götürür derler. Şimdi bir gün Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam selam Cafer radıyallahu anh'unun ne yapıyor? Evine gidiyor ve çocuklarının vücutlarının zayıf olduğunu görüyor. Ve diyorlar ki nedir bu hal? Yani bir açlık bir fakirlik e, yemede içmede bir sıkıntı mı var diyorlar ki ya Resulallah bunlar çabuk göze gelirler yani bunlara çabuk gözde belki güzelliğinden dolayı veya ne bileyim beyaz ten şudur budur onlar için ne diyor koruyucu dua et yani rukye dediğimiz olay ve gerçekten rukye Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hem sahabesine öğretiyor hem de ne yapıyor kendi nefsine yapıyor yani rukye dediğimiz şey nedir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen veya Kur'an-ı Kerim'deki bazı e, ayet ve surelerle ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen nedir? Bazı e, dualarla çocuğu veya kendinizi okumanın adı nedir? Ruhkedir. Yani Kur'an ve gelen dualarla tedavinin adı ruhkedir, şer'idir ve etkisi Allah'ın izniyle nedir? Geçerlidir. Yani Öyle hastalıklar geçirir ki insanlar bunun ne bir ilaçla ne bir doktorla kesinlikle alakası yoktur. Bunun tek bir tedavisi vardır. O da nedir? Rukye dediğimiz olaydır. Şimdi nitekim Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam selam gözdeğen çocuklara nedir? Kendilerine rukye yapılmasını emretmiştir. Şimdi e, rukye yaparken de ne vardır? İşte ihlas, felak ve nas surelerini okumak vardır. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam avuçlarını bir araya getirir, ihlas, felak ve nas surelerini okur, içerisine üfler ve ondan sonra çocuğun bütün vücudunu ne yaparmış? Sıvazlarmış ve bunu da ne yapıyor? Allah Resulü Vesselam üç kere tekrar ediyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kendi vücudunu da ne yapıyor? Ee, uyguluyor. Yerine getiriyor. Bir de hiçbir çocuğa çirkinliği ve güzelliğinden dolayı ne yapmamak gerekir? Kızmamak, öfkelenmemek ya da iki çocuk arasında işte bu daha güzeldir, ben bunu daha çok seviyorum. Yani cismen, bedenen ya da bu çirkindir, daha az seviyorum gibi bir e, ikileme ne yapmaması gerekir? Kesinlikle gitmemesi gerekir. De kim? Allah Azze ve Celle mümin bir cariye hoşunuza gitse bile müşrik bir kadında nedir? Çok daha hayırlıdır buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Yine münafıklar hakkında da diyor ki وَاِذَا وَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Sen o münafıkları gördüğün zaman ne yaparsın? Onların cisimleri, bedenleri, heybetleri ne yapar? Hoşunuza gider. Bugün bizler Avrupalıları gördüğümüz zaman hoşumuza gitmiyor mu? Gitmiyor değil mi? <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Diyor ki Allah Azze ve Celle فَلَا تُعْجِبْكَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ Öyleyse o kafirler hakkında ne malları ne de onların çocukları seni sakın imrendirmesin diyor Allah Azze ve Celle. Allah bunlar sebebiyle onlara dünya hayatında azap etmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını murat ediyor. Kaldı ki Allah Azze ve Celle dilediği gibi yaratıp şekil veren değil midir? Buyur mu mu Allah Azze ve Celle? Halikul Bâri o yaratan, var eden ve şekil verendir Allah Azze ve Celle. O yüzden diyor ki, rahimlerde size giderdiği gibi şekillendiren Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. O yüzden kardeşlerim insan neden yaratıldığına bir bakması gerek. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Biz insanı bir sudan yarattık ve ondan sonra ne yaptık? Ona şekil verdik. Yani bir insan heybeti, şekli, şemali, bedeni ne kadar güzel olursa olsun senin aslın bir damla meniden ibaret. Bunu hiçbir zaman ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Ne kadar güzel olursan ol veya ne kadar çirkin olursan ol veya ne kadar heybetli olursan ol senin aslın bir damla Bunu Bu hiçbir zaman unutmayacaksın. Öyleyse şunu çok iyi anlamamız gerekir ki çocuklarımızdan bir tanesi güzelliği bizi mağrur olmaya veya diğerlerine haksız etmeye, ne yapmamı haksız davranmamaya davranmaya kesinlikle ne diyor Allah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? İnne Allahe la yanzuru ila suverikum ve la amaleikum. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizin ne suretlerinize yani bu güzelmiş, bu yakışıklıymış, bu heybetliymiş, bu baba veya bunun malı çokmuş, bakmayacak. Ve lakin yanzuru ila kulubikum Fakat ne diyor? Allah sizin ne yapacak? Kalbinize ve sizin dünyadayken ne tür amel işlediğinize bakacaktır buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Müslümin sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette. Bir de kardeşlerim bunlardan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz bir yeni doğan çocuğa yaptığı bir nedir? sünnet olayı var. Yani sünnet derken yapmış olduğu bir olay Allah Resulü Aleyhisselam kendisine yeni doğmuş bir çocuk getirildiği zaman ne yapardı? Hurmayı alırdı. Hurmayı ağzında emer ve onu ne yapardı? Çocuğun ağzına verir. Yani tahnik dediğimiz olayı yapardı. O yüzden çocuk üzerinde yapılması gereken şeylerden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yaptığı gibi hurmayı alıp ağızda geveleyip ondan sonra o çocuğu ne yapmak? Ağzına vermek. Eğer mümkün ise çocuğun ağzına midesini ilk edecek şeyin bu hurma ezmesi olmasına ne yapmak gerekir? Dikkat etmek gerekir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tahnik dediğimiz hurma içini çocuğu ağzına verme olayını ne yapmıştır? Gerçekleştirmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nitekim bunda sahabe arasında birçok örnek vardır. Nitekim biliyorsunuz Ebu Talha e, Radıyallahu Anh'ın oğlu vefat ediyor. Yeni bir çocuğu dünyaya geldiği zaman ne yapıyor? Allah, e, hanımı Ummu Talha o çocuğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a götürüyor. Yanınızda bir şeyler var mı diye sorduğunda hurma tanelerini gösterir. Enes Allahu Anh'u ve onları alıp Allah Resulü Aleyhisselam ağzında çiğnem yapıp ne yapıyor? Çocuğa çocuğun ağzına veriyor. Evet. Yine çocukla alakalı en önemli meselelerden bir tanesine ne yapmak? Çocuğa güzel bir isim vermek. Şimdi kim? Bu çocuğun güzel bir şekilde isimlendirilmesi bir çocuğun anne baba üzerindeki haklarından nedir? Bir tanesi. O yüzden İsim seçerken ne yapmak gerekir? Kur'an ve sünnete uygun. Yani İslam'a aykırı olmayacak şekilde çocuğa güzel bir isim ne yapmak gerekir? Seçmek gerekir. Peki, e, çocuklar veya insanlar nedir? Hep isimleriyle alın, anılırlar. Hatta e, rüyada güzel isim görmeyi dahi ne yaparlar? Güzel bir şekilde yorarlar. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam isimle alakalı bir gece diyor rüyamda şunu gördüm diyor sanki ben Okube bin Rafi'nin evindeydim diyor. Bu sırada bize Medine'nin kaliteli hurmaların olan ve İbni Tab denilen hurmadan getirildi. İşte bu rüya dünyada yükseleceğimize ahirette de sonumuzun iyi olacağına ve dini hayatımızın güzelleşeceğini yorumladım diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına bir adam geliyor ve diyor ki senin adın ne? Adam diyor ki huysuz manasında benim adım hazindir diyor. Yani manası huysuz. Diyor ki Allah Resulü vesselam ente sehlun bilaki sen sehelsin yani güzel huylusun diyor. Ama adam diyor ki ben babamın koyduğu ismi değiştirme. İbnül Müseyyip diyor ki, hala diyor huysuzluk bizde var olmaya devam ediyor. Diyor. Yani Allah Resulü Selam bu huysuz ismini değiştirmedikleri için hala bizdeki o huysuzluk devam edip geliyordur. <gülüyor> İbnül Müseyyip. Ayrıca diyor ki Allah Resulü Selam Eslem kabilesi diyor Allah selametlik versin. Gıfar kabilesini de Allah bağışlasın. Usaiye kabilesi ise Allah'a ve Rasulüne asil olmuştur. Yani Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Hep onların isimleriyle hitap ediyor. O yüzden ne olacaktır? Verileceğiniz isim her zaman onunla anılacağı için İslam'a uygun, daima İslam'ı hatırlatan bir isim konulması gerekiyor. Şimdi eee ben diyor, diyor ki Mughira i̇bn Şube radıy e, radıyallahu anh müslimde gelen rivayette ben diyorum Necrân'a geldiğimde bana dediler ki siz Kur'an'da Meryem aleyhisselam hakkında ey Harun'un kız kardeşi şeklinde söylüyorsunuz. Bir ayet okuyorsunuz. Ya uhte Harun diyorsunuz. Ey Harun'un kız kardeşi. Meryem Aleyhisselam için Kur'an'da geldiği gibi. Halbuki diyor Musa Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam'dan diyor şu kadar zaman öncedir diyor. Yani aralarında o kadar zaman olduğu halde neden onu ona nispet, peygambere nispet ediyorsunuz? Ben Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'a geldiğimde bunu kendisine sordum. O da dedi ki onlar kendilerinden önceki peygamberler ve salih kimselerin adlarıyla adlandırılırdı buyurdu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu sebepten dolayı kardeşlerim bizlere yakışan oğlumuz ve kızımıza iyi kimselerin adlarından ne yapmak? Bir isim, bir ad vermektir. Bir de kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki اِنَّ اَحَبَّ اَسْمَائِكُمْ اِلَى اللّٰهِ Abdullah Abdullah. Allah Azze ve Celle'ye en sevimli, en güzel gelen isimler Abdullah ve Abdurrahman isimleridir buyuruyor Allah Resulü Sallam. Yine bir başka hadiste Bukhari'de gelen hadiste "Summu semmu bismi ve la taktunu bi kunyeti." Benim ismimle diyor Allah Resulü Sallam. İsimlendirin çocuklarınıza yani çocuklarınıza Muhammed ismini verin ama benim künyemle künyelenmeyin. Yani çocuğunuza Kasım sıfat e, ismini ne yapmayın verme Çünkü çocuğunuza Kasım ismini verdiğiniz zaman otomatik mesle ne olursunuz? Ebul Kasım olursunuz. Ebul Kasım kim? Allah Resulü Selam. O yüzden benim ismimi verin ama benim künyemle künyelenmeyin. Yani Ebul Kasım şeklinde künyelenmeyi Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam ne yapıyor? Yasaklıyor. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. Şimdi Ensardan radıyallahu anhından bir tanesinin çocuğu oluyor ve erkek çocuğu çocuğa Muhammed adını veriyor Ensar. Ve yani bu ismi vermek istiyor. Ve geliyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan izin istiyor. Ey Allah'ın Resulü ben çocuğuma senin ismini yani Muhammed ismini verebilir miyim? Buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam. Ehsantel ansar semmu bismi vela la bi. Ensar diyor ne güzel yapmıştır. Veya iyisini yapmıştır. Nitekim benim adımı alın fakat benim künyemi almayın buyuruyor Allah Resulü Selam. Nitekim biliyorsunuz Allah Resulü Selam çocuğu e, erkek çocuğuna ne yapıyor? Atası olan İbrahim Aleyhisselam'ın evet sana da İbrahim diyelim senar, adını veriyor. Yine eee Allah Resulü Aleyhisselam kendi çocuğuna İbrahim Aleyhisselam'ın e, ismini yani İbrahim ismini verdiği gibi bir e, Buhari ve Müslim'de gelen hadise göre Ebu Musa radıyallahu anhudan şöyle rivayet ediyor: diyor ki benim bir oğlum oldu, onu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getirdim ve Allah Resulü Aleyhisselam da ne yaptı? Ona İbrahim adını verdi. O yüzden kardeşlerim ne yapmak gerekir? Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki denildiği gibi isim nedir? Sahibinin unvanıdır. Nasıl ki kitap başlığında hareketle yani kitap başlığından e, hareketle okunuyorsa veya kitap başlığına göre alınıyorsa aynı şekilde çocuk da inanç ve eğilimi bakımından ne yapılır? Adıyla tanınır. O yüzden ne yapmak gerekir? E, bu isme Dikkat etmek gerekir. O yüzden özellikle köy yerine baktığınız zaman bir kimse isimlendirdiği yani ismiyle her zaman ne olmuştur? Müsemma olmuştur. İşte ne bileyim köylerde hep lakaplarıyla veya isimleriyle anıldığı zaman o insanın iyi mi yoksa kötü mü bir insan olduğunu ne yaparsınız hemen anlayabilirsiniz. Hatta öyle kimseler olmuştur özellikle köylerde artık herhalde bir ilim olsa gerek ki bu. İsmini söylediğiniz zaman veya lakabını söylediğiniz zaman sizin nasıl bir insan olduğunuzu isminizden ne yapabiliyor? Çok rahatlıkla çıkartabiliyor. O yüzden çocuklarımıza isim verirken bunlara ne yapmak gerekir? Çok dikkat etmek gerekir. Bize Her isim o insana ne olması gerekir? Uygun veya o Müslümana uygun olması gerekir. Evet. Şimdi muhakkak ki diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her çocuk muhakkak ne olar? Fıtrat üzere doğar. Daha sonra ana babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştir. Kısacası isim çocuğun kapsamında konumlandığı nedir? Bir kalıptır. O yüzden kardeşlerim çocuğunuza, çocuklarımıza güzel anılacak bir şekilde güzel bir isimle ne yapmak gerekir? İsimlendirmek gerekir. Bir de son olarak kardeşlerim inşallah biliyorsunuz çocuk dünyaya geldiği zaman bir de nedir? Akika meselesi vardır ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kullu gulamin rahinetun bi akikatihi. Her doğan çocuk ne yapar? akikasıyla rehindir diyor. Akika yedinci gün kesilir ve çocuğun saçı kesilerek ne yapılır? İsim verilir buyurur. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Müslümde gelen rivayette. O yüzden ki Allah Resulü vesselamın yine bilirdiği gibi erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için de ne yapmıştır? Bir koyun olarak Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ee, kesilmesini emretmiştir. Yine bu arada büyük günahların en büyüklerinden bir tanesi de bir kimsenin doğduğu zaman kendisiyle beraber e, aynı sofrada oturup yiyeceğini yeme korkusuyla ne yapmak? Çocukları öldürmek. Diyor ki Allah Azze ve Celle لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشَّةَ اِمْلَقُ Sakın ola ki fakirlik korkusuyla veya yoksullaşma korkusuyla, işte çocuğum benimle beraber aynı sofradan yemek yeri de yoksullaşırım veya bir tabakta fazlalaşır korkusuyla ne yapmayın? Sakın çocuğunuzu öldürmeyin. Bugün mesela bu şeylerle, e, yok doğum kontrolüyle, yok bilmem nelerle gerçekten çocuklarımızı öldürmüyor muyuz? Ya iki çocuk yeter veya bir çocuk yeter. Hep kafirlerin mantığıyla bu tür şeylere yaklaşmıyor muyuz? Halbuki ne diyor Allah Resulü Selam? Evlenin, çuvalın. Hatta ondan önce ne yapın? Doğurgan kadınlarla evlenin diyor. Ki ben kıyamet günü ne yapacağım? Sizin çokluğunuzla övüneceğim. Evet. Allah öyle de diyor. <gülüyor> Allah yardım etmesin. Nahnu <gülüyor> nerzukukum, ve Muhakkak ki onları da, sizleri de rızıklandıran, ne yapan, ne diyor Allah Azze ve Celle? Bizleriz buyuruyor Allah, Allah Azze ve Celle. O yüzden... Kesinlikle ve kesinlikle yoksullaşma korkusuyla ne yapmayın diyor Allah, çocuklarımızı öldürmeyiz. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette diyor ki, ben diyor i̇bn Mesud radıyallahu anhu, Ey Allah'ın Resulü en büyük günah hangisidir diye sordum. En tecla lillahi nitten huve khalakı. Allah Azze ve Celle seni yarattığı halde ona şirk koşmalıdır. Sonra hangisidir dedim diyor. Diyor ki ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكْ تَخَافُوا اَنْ يَتْعَمُنْمَاكْ Seninle birlikte yemek yemek yiyeceğinden korkalık ne yapmaktır? Çocuğunu öldürmendir. Sonra hangisi? ثُمَّ en تُزَانِيَ حَل۪يلَ تَجَارِكْ Sonra komşunun hanımıyla ne yapmadır? Zina etmendir buyuruyor. Allah korusun. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve biraz önce dediğimiz gibi kocasını seven doğurgan kadınla evleniniz. Zira ben ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övü, övünürüm. Buyurduğu gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kaldı ki salih evlat ne yapacaktır? Anne babasına öldükten sonra dahi, öldükten sonra dahi ne yapacaktır? Fayda verecektir. Ne diyor? اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ Adem Ademoğlu diyor bir insan öldüğü zaman ne yapar? Amel defteri kesilir. Artık melekler yazmaz diyor. Ancak üç şey diyor. Nedir? Sadakatın cariye. Sadakayı cariye. Yani insanların e, faydalanabileceği, faydalandığı yoldur, köprüdür, şudur, budur, medresedir. Hala ölümünden sonra dahi kendisine ne yapar? Fayda verir. İnsanlar o şeyden faydalandığı müddetçe. Sonra nedir? elmun yunteta'u bihi Kendisinden faydalanılan bir ilimdir. Veya da diyor, veya da kendisine dua eden, salih yani dinini yaşayan bir kimsedir. O yüzden öldükten sonra, hala amel defterinizin kapanmamasını ve sürekli yazılmasını istiyorsunuz? O zaman ne yapacaksınız? Kendinizin ne? Dolayısıyla çocuğunuzun salih kimselerden olmasına çaba, gayret sarf edeceğiz. Hidayet Allah'ın elindedir. O yüzden Allah Azze ve Celle bizleri eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu salihlerden eylesin. Allah'ın dinine hizmet eden kullarından eylesin. Evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente astagfiru kuvatü ve ahiru da'vana enilhamdu lillahi rabbil alemi. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar kardeşim Sorusu olan varsa buyursun inşallah. Buyurun. Benim künyemle künyelenmeyin. Yani çocuklara verilmemesi gerekir. yasak bir şey. Evet yasaktır. Hiçbir Hiçbir çocuğa fark etmez. Bir çocukla hiç fark etmez. Çocuğunuz o künyeyle künyeyle işte Yok verilemez. Nasıl biliyordunuz? gibi çocuklar için. Çocuk olmadan halde de künyelenebiliyorlar. Ayşe anamızın çocuğu olmadığı halde ama Abd e, Abdullah künyeyecek künyelenir Evet. Başka? Konuyla alakalı, şu anda konuyla alakalı. Sonra e, mikrofonu evlilik, Hüseyin Hoca'ya bırakacağım. yakacağım. ilgili bir şey söylemiştiniz ya başta. Hani, evet. Çık e, sınıf kanılıyorlar, gerekiyor. Yalnız, malum olduğu üzere bu mezheplerde böyle bir şey bir olay var. Evlilikte benlik, küfür denilen bir olay var. E, Bunlar derin Arap'ın da kendisi içerisinde Kureyş'in diğer Arap'lara üstünlüğü diye bir mesele var. Bundan ancak Noh'un evlenir. Arap Acem'le evlenemez diye. Bu üçünün aynı fıkhında böyle bir mesele var. Sadece İmam Malik adamları anlayabilirsin. İline bakılır Böyle bir üstünlük yoktur evlilikleri diye. O diyor. Diğer üçünde ise bu var. Yani işin garip tarafta en fazla yani böyle e, kitap ve sünnete ne yaparsa ittivarı olan, ne yaparsa yakınlığı olan, ne iş saadeti olan Handel'in beslediğinin neden bu şekilde bir şey olması. Bu konuda sebeplerimiz ne döndürüyor? Ee... Yani biz muhakkak surette dinine bakmalı mıyız? Yoksa yani e, Arap olan bir kadınla Acem olan bir erkeği evliyle ilgili bir şey var mı? heriflerimizden. Allah'ın neydi öyle? Bunların yani da meselelerine böyle bir şey gelmesi, kendi o ihtiyarları dışında gerçekleşmiş. Yoksa mufettarlar onlara var. Ee, şimdi ne Arap'ın acemi ne Acebin Araba hiçbir üstünlüğü yok. Üstünlük takfadadır. Evet. Öncelikle bu. Ama bir Arap olmayanla veya bir Arap olmayan bir Arapla evlenemez diye bir e, yasaklama hiç kimse ne yapamaz? Getiremez. Böyle bir Allah'ın helal kıldığı bir şeyi hiç kimse tutup ne yapamaz? Haram kılamaz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dinde evlenilmesi gereken e, ne yapmış? Daireyi çizmiş. Ne yapacaksın? Din sahibini seçeceksin. Bunun yanında biliyorsan git Kureyş'ten bir bayan al. Becerebiliyorsan. Çünkü Allah, Allah Resulü bunu sana tavsiye ediyor. Çünkü onlar ata en binen e, şey, ata veya deveye en güne, güzel binenler, şu, şu, kocasını çok severler ve çocuğunu çok güzel yetiştirirlerdi. Yapabiliyorsan onu da yap. Onun için yapın, işte. tavsiyesi de var. Yapabiliyorsanız yapın. Ama <gülüyor> o yani e, <gülüyor> Evliye bir daha olur <gülüyor> <gülüyor> Soruyu. Yani Burada e, <gülüyor> Falan falanla evlenemez diye Herhangi bir şey nedir? Yoktur. <gülüyor> evet. Başka arkadaşlar. <gülüyor> evet. Şimdi e, bu Allah Azze ve Celle'nin ilmi dahilinde e, gerçekleşen bir e, olaydır. E, muhakkak yani bu zaten soruda zaten oydu. Yani hepsi de e, Allah Azze ve Celle'nin ilmi dahilinde zaten hatırlayacak olursanız Musa Aleyhisselam hemen ne yapıyor? Karşı çıkıyor. Yani neden öldürdün? Yani bir bedel olmaksın veya bir suç bir e, ceza gerektirmeksizin el-aynu el inda'llah e, idmu onun ilmi nedir? E, Allah'ın katında çünkü onun anne, Müslüman mümin bir anne babası vardı. Daha sonra onun onlara asi gelip onlardan yoldan çıkarması veya e, onları rezil etmesi gibi bir durumdan dolayı Allah Hazretleri onu takdir ediyor. Bu tamamen Allah Azze ve ilmi dahilinde gerçekleşen bir şeydir. Bizim de tıpkı orada ee, Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a sabrettiğini e, emretmesi gibi ne yapmak gerekiyor? Sabretmek gerekiyor. Daha sonra da onun ne için yaptığını zaten ne yapıyor? Kendisini beyan ediyor. Keşke bizler de e, Musa'nın yani Allah Resulü Selam'ın dediği gibi keşke Musa sabretseydi. Bizim de ne yapmamız gerekiyor? Sabretmemiz gerekiyor. E, bu Allah'ın katında olan bir şey. Allah'ın e, dilemesiyle gerçekleşen bir şeydir. Vallahu alem ya da şöyle soruyor. Hocam benim dört çocuğum var. Bunların hepsini gece aldıklarımız var. Allah bağışlasın. Seda için hocabiler bağışlım ona nazire. Evet. Onlar bizim için Şimdi e, ee, yani çeşitli nedenleri olabilir ama biz mesela dersimizde Rukye'den bahsettik. Eee en güzelini yapmaktır çocuklarınıza e, yaptıkları yerde özellikle resim varsa resmi e, yok edilmesi gerekir. Yani canlı resmi insan olabilir, hayvan olabilir. Bunların ne yapılması gerekir? Öncelikle yok edilmesi gerekir. Eğer tıbbi açıdan bir çare bulamadıysanız. İkincisi olarak Rukiye meselesinde e, ne yapılması gerekir? Çocukların üzerine en önemli şeylerden bir tanesi nedir? E, ayeten kürsüyü okumaktır. Daha sonra felak, nas ve ihlas surelerini okumaktır. Ne yapılır? El bir araya getirilir. İhlas, felak ve nas sureleri okulur, ele üflenir ve çocukların vücudu ne yapılır? Sıvazlanır, bu üç kere e, tekrarlanır. Ve çocuğun üzerine dediğim gibi ayet-i okumak, daha sonra çocuğun üzerine Amener Resulü yani Bakaran Suresinin son iki ayetini okumak inşallah fayda verir. Tabii şifa e, Allah Azze ve Celle'dendir. Şimdi evlilikte muhakkak yani e, kültür farklılığı dediğimiz olaylar mevcut. Yani mümkün olduğu kadar kendi örfüne, adetine uygun kimselerle evlenmek tabii ki e, geçim açısından çok daha nedir? E, güzel olacaktır, tavsiye edilir. Ama biraz önce kardeşimizin dediği gibi başka milletlerden veya başka örfe adetlere sahip olan kimselerle de evlenmek haramdır bir e, sonuca varma kesinlikle doğru değildir ama sizin e, dediğiniz çok daha uygundur çok daha güzeldir e, e, yani evliliğin hem devam edebilmesi hem eşlerin birbirine çabuk e, şey yapılması için çabuk alışabilmesi için alem evet kesinlikle caiz değildir bilakis o insanı Allah korusun şirke götüren isimlerdendir çünkü o isimlerin neden konulduğunu araştırdığınız zaman işte çocuğu olmamıştır, gitmiştir bir e, kabrin başına, bir türbeye, ona adaklarda bulunmuştur. Allah Azze ve Celle de ona çocuk nasip etmiştir ve o e, şeye binaen ne yapmıştır? Gitmiştir çocuğa ya satı koymuştur ya işte satılmış bilmem ne e, türünde isimdir. Bu kesinlikle caiz değildir. Ben sana İbrahim dedim. Evet. Buyurun. Allah bağışlas. Arkadaşlar bir saniye. Ne olayını? Sen. Hemen isminizi alalım, hemen dört tane koy. <gülüyor> yani kendiniz için de kesebilirsiniz. Sıkıntı yok bunda. Kardeşimizi bir <gülüyor> alayınca. Buyurun. Türk Telefonu'nda bizde çalışan bir arkadaşımız. Hoş geldiniz. İşte buraya defa tanışmak. Üzere. Hoş geldiniz. Şimdi e, bunda bir sakınca yok. Yani Allah Resulü selam 7. günde kesilmesi diyor. Çünkü her doğan hakikasına rehin olarak doğar. Mesela biz, şimdi söyle söyleyeyim mesela biz hepimiz çocuk sahibiyiz. Çocukta gerçekten bebeksen özellikler tamam mı? Eee Belli başlı sıkıntılar görüyorsunuz. Yani çocuk ne bileyim durup dururken ağlamadır, sızlamadır tamam mı? Ve bunu gerçekten hakikasını kestiğiniz zaman gözle görülür bir e, değişiklik olduğunu ne yapıyorsunuz fark ediyorsunuz. Eğer, eğer bunu kesmemişseniz zamanında bilmiyordunuz. Ne yapabilirsiniz? En kısa zamanda yani elinizin müsait olduğu en kısa zamanda erkek çocuğunuz için iki... Kız çocuğunuz içinde bir ne yapabilirsiniz? Kesebilirsiniz. Hatta eğer babanız sizin kendiniz için yani sizin için de kesmemişse siz kendi elinizinde ne yapabilirsiniz? Kesebilirsiniz. Bunda bir şey yoktur. Sonuçta kanı ne yapacaksınız? Allah rızası için akıtacaksınız. En yani e, elinizin müsait olduğu durumunuzun müsait olduğu bir zamanda çocuktan için, erkek için iki, kız için bir kesmede güzeldir inşallah. Evet. Buyurun. Adınız neydi? Tatiha, bu cahiliye adetinde İslam gelince bu kalktı bir fetba veriyor. Yanlışlıkla. Bu toplumda bilinmemesini hissedediyorum. Yani hanet bunu tek değil. Ama Şahat-ı Onların mezhebinde diğerlerimiz yaygındır. Hatta yani Şafi mezhebinden bilmedi. Bak, baktık. Adamın yiyecek ekmeği yoktur. Hadi, işte, Erkek çocuğu doğduğunu hemen iki tane koyun alıp Yani yiyecek ekmeği bile olmasa çocuğuna onu bir doğru etmen veya mezhebinin getirdiği şekilde meşak alır. Ama hanefi mezhebinde Ebu Hanep'e bu. Yani adetlerinden bunu kaldırdı evet sorusu başka sorusu olamaz var mı? buyur kardeşim evet Rukye arkadaşlar